Evet değerli kardeşlerim, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dualar neden kabul olmaz? Değerli kardeşlerim, dualar eğer insan Allah'ı sadece zor gününde hatırlarsa dualar kabul edilmez. Eğer insan isyankarsa, günahkarsa, günah bataklığına daldıysa onun nidası ee, makes bulmaz, cevap bulmaz. Eğer yediği içtiği haramsa onun nidası cevap bulmaz. Eğer ediyorsa eğer zalimse eğer batıla da, batıla, batılı Allah'tan istiyorsa günah işlemeyi Allah'tan istiyorsa o dualar kabul edilmez. Bir de e, azabı dünyada ve ahirette hak etmiş olan insanların duaları kabul edilmez. Bir e, Duayı sadece bir takım menfaatleri elde etmek için yapanların duaları kabul edilmez. Sadece iki kelime dua yapmakla her arzusuna kavuşacak olduklarını zannedenler, affedersiniz, 3-4 yaşında çizgi film izleyen çocukların durumuna düşmüşlerdir. O çizgi filmlerde birçok şeyler uydurma şeyler olur ya efendim. Tıpkı ee, onlar gibidirler. E, kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Hani çok duyarız çizgi filmlerde okus pokus falan. Böyle hadi şu olu versin. Sihirli çubuk dokunduğun zaman şu olu versin. Duaların böyle bir tılsımlı etkisi olduğunu zannediyor bazı zavallılar. Böyle bir şey yok. O kelimelerin, yani açıl susam açıl, hadi kalenin kapısı açılacak veya işte mağaranın kapısı açılacak veya bilmem şu olacak bu olacak. Bunlar tamamen hayal ürünü şeylerdir. Duaların böyle bir tılsımlı etkisi yoktur. Duaların böyle bir tılsımlı etkisi yoktur. Dualar bir büyü değil, bir sihir değil. Dualar yalvarıştır, yakarıştır. Allah'tan isteyiştir. Allahu Teala uygun görürse verir, uygun görmezse vermez. Durumuna bakar. Ee, yani dua, işte amirinizden işe gelmeyecekseniz, yarın ben işe gelemeyeceğim, biraz kendimi kötü hissediyorum, bana yarın izin ver demek ile Allah'ım şu dileğimi kabul et demek arasında e, mantık olarak bir fark yok. Yani herkisinde de talep etmiş olduğunuz makam eğer uygun görürse duanızı kabul edecektir. Yani sizin o e, efendim amirinizden izin isterken kullanacak olduğunuz kelimelerin e, izin almanızda e, belli bir derece etkili olacağını düşünebilirsiniz ama yüzde yüz etkili olacağını asla düşünmezsiniz. O kelimelerden dolayı o kelimeyi duyan amirin o kelimeler karşısında bayılacağını, o kelimeler karşısında e, dediğinizi derhal yapacağınızı, yapacağını, e, yapacağını asla düşünmezsiniz. Veya o amirin o kelimeleri, o izin alma kelimelerini kullandığınızda e, ister kabul etsin ister etmesin sizin için e, kalbinizde olan isteğinizde var olan o e, dileğinizin gerçekleşecek olmasının muhakkak olduğunu asla düşünemezsiniz e, bu durum aynı şekilde Allah ile olan münasebetimizde de aynıdır Allah'tan bir şey istersin Allah yapmak mecburiyetinde midir? değildir yani siz o iki kelimeyi 4444 defa söylediniz diye o şey olacak mıdır? Olmalı mıdır? Olması vacip midir? Kelimelerin tılsımlı etkisiyle e, o istediğiniz hemen verecek midir? Böyle bir şey yok. O zaman duaya bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Doğrultmamız lazım. Cahil olmamamız lazım. Duaların tılsımlı etkisi olduğunu düşünmek e, çizgi film seyreden çocukların e, işte sahnede e, elinde Efendim büyü çubuğu olan e, Efen bir takım insanların yaptığı o gayre akli şeylere inanması demektir böyle bu bu seviye inmek demektir ki bu seviye inmemiz lazım akıllı olmamız lazım ilimli olmamız lazım e, Dini kendi çıkarlarımız doğrultusunda kullanma niyetinden vazgeçmemiz lazım. Duaları kendi çıkarlarımız doğrultusunda kullanma niyetinden vazgeçmemiz lazım. Evet. Şimdi bir kardeşimiz özelden sormuş. Bakalım ne diyor? Uzun bir soru var. Peygamberlerin de normal insanlar gibi ruhen sıkıntı çektikleri ya da buhrana düştükleri zamanlar olmuş mudur? Dua ederken mukaddesatı vesile yapmak ve onların hürmetine diye dua etmek caiz midir? Bazen Allah'ım ezanların yüzü suyu hürmetine Efendimizin yüzü suyu hürmetine, Kur'an'ın İslam'ın Yüzüz yuhurmetine, Kur'an'ın, e, e, İslam'ın yüzüz Hürmetine diyerek dua ediyorum. Namaz sonrası, tesbih bittikten sonra eller açıldığında yapılacak dua nasıl olmalıdır? Dua ederken ısrarlı olma, e, olmamız mı gerekir? Yoksa bir defa dua etmek yeterli midir? Gibi, evet, uzun e, ve İkinci bir soru daha var. Bu soru içerisinde de zaten 3-4 tane soru var. Onlara tek tek şöyle cevap vermeye çalışalım. <gülüyor> Değerli kardeşler. Öncelikle diyor ki peygamberlerde normal insanlar gibi ruhen sıkıntı çekerler mi? Buhrana düşerler mi? Elbette peygamberler insanlar gibi sıkıntı çekerler. Elbette buhrana düştükleri zamanlar olur. Çünkü onlar da ee, bizim gibi beşerdir. Beşerilik özellikleri vardır. Onların bizden tek farkı vahi almalarıdır. İnne ma ene beşerun mislekum ve inne ma yuha iley. yani yani Allahu Teala e, burada e, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle demesini arz ediyor. Dedi ki ya ben eee ancak sizler gibi bir beşerim ancak bana vahiy edilir. Yani farkım bana vahiy edilmesidir. Dolayısıyla beşeriyet olma, beşer beşer olma özelliklerinde bizler e, peygamberlerle aynıyız. Onlar gibi acıkırız, onlar gibi e, onlar bizim gibi acıkırlar, bizim gibi yerler içerler, uyurlar. Yani hastalanırlar, tedavi olurlar vesaire. Bizden hiçbir farkları yoktur. Ancak onlara Allahu Teala vahyeder. eder bu özelliği vardır onlar. Dua derken mukaddes vesile yapmak e, caiz midir? Dua ederken e, ibadetlerimizi, taatlarımızı vesile yapabiliriz. Bunun haricinde e, başka bir şeyi vesile yapamayız. İnsanların zatını vesile yapamayız ancak insanların duasını vesile olarak görebiliriz. Mesela ben şu amacıma ulaşmak için dua ediyorum, sevgili kardeşim lütfen sen de benim için dua et e, diyebiliriz. Yani bu onun zatını e, duada vesile kılmak olmuyor. Nesini Onun ibadetini duada vesile kılmak oluyor. Onun ibadeti nedir? Onun ibadeti e, Allah'a, yalvarmasıdır. Allah'a yalvardığı zaman bir ibadet meydana geliyor. Dua ulübül ibade. Dua ibadetin özüdür. Dolayısıyla biz onun yapmış olduğu o yalvarış yakarışı vesile görüyoruz. Onun zatını vesile e, yapmıyoruz. Bu yanlışlığa düşen insanlar çok bu yanlışa düşmemek lazım. Yine e, bu o, devamında e, işte diyor ki efendim efendimizin yüzü suyu ezanların yüzü suyu hürmetine e, duamı kabul et demek. Bunların hiçbiri doğru değildir. Hiçbiri sünnette yoktur. Ezanın yüzü suyu hürmetine duamı kabul et. İslam'ın yüzü hürmetine, peygamberin yüzü hürmetine duamı kabul et şeklinde dualar doğru değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yapmadığı dualardır. Onun yapmadığı duaları da bizim yapmamamız lazımdır. E, dualarda e, çünkü dini e, bizler şekillendiremeyiz. Dini en güzel şekilde Allah'ın Resulü yaşamıştır. Onu örnek almamız lazım. E, e, ayet-i Kerime'de لقد كان لكم في رسول الله siz sizin için Allah'ın resulünde çok güzel e, bir örneklik vardır. Bu örnek yani bu örnekliği biz alacağız. Yine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amile amelen leysa alayhi amruna fehu kim bir amel yapar da o amelde bizim bir örnekliğimiz tatbikatımız söz konusu değil ise o ondan kabul edilmez o redd olunur. E, buyurarak e, bu yeniliklere, yeni bir takım yaklaşımlara kapıları kapatmış oluyor. E, başka? Bu kardeşimizin sorusuna bakıyorum. Tekrar aşağı doğru e, ne demiş? Bakıyorum. Evet. E, namaz sonrası tesbihatla ilgili sormuş nasıl olmalıdır diye. Değerli kardeşim namaz sonrasında peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağa sola selam verdikten sonra üç defa estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah demiştir. Ardından Allahumma entes selamu min kes selamu tebarekte yâdel celâli vel ikram demiştir. Ardından... E işte, la ilahe illallah vehdahu la şerikeleh lehu'l mulk ve lehu'l hamd ve huve ala kulli şeyin kadir demiştir. Akşam ve namazında bunu biraz daha değiştirerek söylemiş. Onlar tabi dua kitaplarında bakabilirsiniz. Hepsini burada arz etmiyorum. La ilahe illallah vehdahu la şerikeleh. Eee lehul ve lehul hamd yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir. <gülüyor> Bu şekilde de akşam namazında, yatsı namazından sonra 10 defa söylemiştir yaklaşık olarak. başka eee Allahumma la mani'a lima a'tayt ve la mu'tiya lima mana't ve la rat lima kadayt ve la yanfa'u zel ced ve minka'l ced şeklinde dualar. Allahümme la mani'a lima e'tayt ve la mu'atiye lima mena't ve la yenfa'u ceddi ve minkel ced şeklinde dualar. Ardından ayet-el kürsi ardından 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah 33 defa Allahu Ekber onun neticesi son, sonunda da لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شِر۪يكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُ عَلَى كُلِّ شَيْنِ قَد۪يرٍ Şeklinde duaları, me'sur duaları vardır. Daha geniş bir şekilde bu duaların neler olduğuna ilgili kitaplarda bakabiliriz, kitaplardan öğrenebiliriz. Ben şimdilik bunları söylemekle yetineyim. <gülüyor> Dua ederken ısrarlı olmalı mıyız? Tabii ki e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem يُسْتَجَابُ لِي أَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَسْتَعَجِل manasında bir hadşevi var. Sizden birine acele etmedikçe e, duasına cevap verilir. Şeklinde bir hadis-i şerifi var. Yine peygamberimizin diğer birçok hadisinde de duada sürekli olmayı, ısrarlı olmayı tavsiye ettiğine dair hadis-i şerifleri, rivayetleri vardır. Ancak bu ısrar aşırı derecede olmamalıdır. Aşırı derecede olmamalıdır. Bu sadece Allah'ım ben bunu istiyorum ben e, bu duamı kabul et şeklinde e, sürekli olarak e, günün belli saatlerinde ve değişik günlerde e, dua yapmamız e, gerçekten sünnete uygun ve sünnetin tavsiye etmiş olduğu bir dua şeklidir. Bazen Allahu Teala kişinin yalvarışını yakarışını beğendiğinden dolayı yalvarışı yakarışı geçmesin, bitmesin diye onun duasını, ona icabeti geciktirmektedir. Veya ahirette yapmış olduğu bu dualar sayesinde kendisine bol nimet vermek istemekte, bu duaların günahlarına kefaret olmasını arzu etmekte ve bu şekilde duaları devam etmesini istemekte ve dolayısıyla duasına cevap vermeyi geciktirmektedir. İnsan ne kadar duası gecikirse ve o insan ne kadar duasına sürekli olursa bilinmelidir ki alacak olduğu sevaplar o derece fazla olacak. Ahirette kabul edilmeyen duaları o insanın yüzünü güldürecektir. O yüzden dualarda sürekli olmak lazım. Aşırı ısrarcı, hani ısrar edeceğiz ama aşırı bir derecede ısrarlı olmamak lazım. İllaki de olacak şeklinde, illaki de vereceksin şey, ya Rabbi şeklinde bir dayatma şeklinde bir ısrar söz konusu olmaması lazım. Çünkü Allahu Teala bazen istemiş olduğumuz şeyin hakkımızda hayırlı olmadığını gördüğünden dolayı kabul etmeye biliyor. Şimdi aynı kardeşimizin ikinci bir sorusu var. Ona da bakalım. Bu arada saatimiz 12'ye geliyor. Bitmem bu son soru olacak. Evet, çok geç olmuş. Ee, peygamberin de normal insanlar gibi ruhen... onun sordu, bunu iki defa yazmış sanıyorum. Evet, evet, tamam. Tamam, tamam. Kardeşimizin başka sorusu yokmuş. Peki. Ee, o pencereyi kapatıyorum. Ee, bu kadar yeter arkadaşlar, değil mi? Saat sizin şimdi namaza kalkamazsınız. Ee, bayağı geç oldu. O yüzden... Şimdi burada sorular soruldu. Musa kardeşimiz bizi soru yağmuruna tutuyor. Ee, Mülteka kardeşimizin sorusu var. Ancak bunları şimdi uzun uzadıya cevap vermeye çalışırsak ya çok kısa bir şekilde cevap vereyim başka da soru yazmayın. Ama cevapların hakkını vermeyeceğim, söyleyeyim. Çünkü e, uzun uzadıya cevap verirsek e, ne olacak? namaza kalkamayacağız sabah namazına. Evet. Şimdi Musa kardeşimizin sorularına e, şimdilik cevap vermeyeceğim. Daha sonra tekrar sorabilir. Ancak e, ya başka bir kardeşimiz varsa onun sorusuna bakacağım. Var mı? Bakıyorum. E, evet. Seçil Alar Tuğcu kardeşimiz diyor ki Heyecanı yenmenin ve başarılı olmanın yöntemlerini açıklar mısınız? Sosyal fobi. Hz. Osman radıyallahu anh'a ait olarak gösterilen, Allah nasip etmeyeceği bir şeyi hayal ettirme sözünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğruluğu var mıdır diye sormuş Seçil kardeşimiz. Ee, birinci kısmından başlayalım. Ee, heyecanı yenmek... Değerli kardeşim, tabii bu heyecan başarının anahtarıdır. Teşekkür ediyorum kardeşlerime. Heyecan başarının anahtarıdır ama aşırı olursa başarıyı engelleyen bir engel haline gelir. Normal derecede sıradan insanların duyduğu heyecanı duymak gerçekten bizi tedbirli olmaya, başarı için gerekli, tedbiri ve önlemleri almaya, çalışmaya itmektedir. E, dikkatli olmaya e, bizi itmektedir. Enerjimizi toplamaya e, itmektedir. Dolayısıyla bize heyecan lazım ama aşırısı değil. Aşırı heyecanı engellemek için e, nasıl bir yol deneriz? İnsanoğlu e, karşı karşıya olduğu şeyin çok abartırsa çok büyütürse, onu kaybetmekten, ona ulaşamamaktan aşırı derecede korkarsa, aşırı derecede bir strese, bunalıma girer. Bu da bir heyecan olarak kendisinde yansır. Oysa ki, bizi daha çok heyecanlandıran şey, cennet arzusu olmalıdır. Bizi daha çok korkutan şey, cehenneme düşme durumu olmak olmalıdır Allah korusun dünyanın fani olduğunu düşünürsek basit olduğunu düşünürsek ömrü denen bu günlerin çok hızlı bir şekilde geçtiğini şöyle aklımızdan şöyle bir geçirirsek selamette hidayette olma dışında her şeyin basit ve geçici olduğunu düşünürsek Önemli olanın istikamet sahibi olmak, Allah'a Allah'ı Allah razı etmek, onun yolunda gitmek, önemli olan günah işlememek, günahlardan sakınmak, tövbe etmek olduğunu bilir ve bu bilinçte olursak, dünyalık meseleler bizi fazla heyecanlandırmaz. Dünyalık imtihanlar bizi fazla heyecanlandırmaz. Ahiret imtihanının önemini arz edebildiğimiz takdirde, Dünyanın basit imtihanları bize vız gelecektir ve bizi aşırı derecede korkutmayacaktır, aşırı derecede heyecana sürüklemeyecektir. Heyecanlandığınız zaman, korktuğunuz zaman, öldüğünüz günü hatırlayın, cenazeniz tabutta, insanlar sizi taşıyorlar, mezarlığa götürüyorlar, mezara koyuyorlar, ardından çekip gidiyorlar. Senin için dünya defteri kapandı, senin için dünya imtihanı bitti, şimdi dünyandan hesaba çekileceksin, ne yaptığından sorgu su sual edileceksin. Bunu, bu senaryoyu aklından geçirirsen, dünyalık korkuların azalır. Dünyaya olan iştahında, heyecanında bir azalma muhakkak ki gözlenecektir. Bu senaryoyu, ki bu gerçek bir şeydir, bunu Şöyle, aklımızdan geçirdiğimiz takdirde heyecanımız, korkula yatışacak korkularımız da yok olacaktır Allah'ın izniyle. Evet, sorunun diğer kısmı neydi? Hemen bakıyoruz. Hazreti Osman'ın bir sözü, radıyallahu an diyor ki, Allah nasip etmeyeceği bir şeyi hayal ettirmez sözünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Hazreti Osman'ın... E Böyle bir sözü var mı? Şahsen ben bilmiyorum. O yüzden onun sözü olarak bunu size açıklamaya çalışmam doğru olmaz. Ee, ancak hani siz demek ki bir yerde okudunuz bunu soruyorsunuz. Okudunuz veya duydunuz. Ben bu sözü ona intisap ettirmeden bu sözden ne anlıyorum? Ne anlıyorum bu sözden? Bu söz... Yani A şahs söylemiş, B şahs söylemiş, önemli değil. Bu sözden ne anlaşılır şeklinde bir soru sormak isterseniz benim cevabım da şu olacaktır: ee, Allahu Teala e, e, bizim hayalimize karışmaz. Hayal dünyamızı idare eden Allahu Teala değil. Allahu Teala zaten e, bize akıl vererek e, hayal kurmayı öğreterek bu konuda bize hürriyet vermiş ve özgürce düşünmeyi, e, özgürce hayal edebilme yetisini bize vermiştir. Dolayısıyla Allah'ın hayal ettirdiği her şey e, onun e, dileğiyle, isteğiyle oluyor ve dolayısıyla e, onu Allah-u Teala nasip edecek ki onu hayal ettiriyor diye düşünürsek, çok saçma bir iş yapmış oluruz. Çünkü insanoğlu acayip şeyler hayal eder. Zina etmeyi hayal eder. İçki içmeyi hayal eder. E, flört etmeyi hayal eder. E, bunları hayal etti diye allah Teala bunu e, ona gerçekleştirecek mi yani? Bunu hayal ettiği için allah Teala bunda bir hayır murat ederek onu ona farz mı kıldı yapmasını? Yolunu gösterecek mi? Yolunu kolaylaştıracak mı zinanın haramın yolunu yani? Böyle bir şey asla söz konusu olamaz. Hayal dünyamız geniştir. Bazen batılı hayal ederiz, bazen hakkı hayal ederiz. İnsanın şekline, şemaline göre, düşüncesine, inancına, fikriyatına göre bu değişir. Dolayısıyla bu sözün aslı olacağını ben sanmıyorum. Bu söz yani imani ilkelere aykırı bir söz. Ee, İslam'a aykırı bir söz. Onu o şekilde söylemek istiyorum. Evet, derken aslında bitirmek istiyorum. Ee, özel bu kardeşimizin bir sorusu daha var. her kim Kur'an okumak istediğinde Kur'an'a başlarken bu duayı okursa Allahu Teala okumuş olduğu her harfine 50.000 sevap verir. Bu hadis sahih midir? Müslüm'de geçiyor deniliyor. Dua şöyle. Allahumma bil hakki enzeltehu ve bil hakkı nezel اللهم عظم رغبتي فيه وجعله نورا لبصري وشفاءاً لصدري اللهم زين به لساني وجمل به وجهي وقو به جسدي وارزقني تلاوته على طاعتك ana al-leyli wa atraf an-nahari wahshurni ma'a nabi muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi al-ahyar yani latince yazıldığı için ben de Arapça telaffuzuyla okumaya çalıştım eee şimdi bu hadis bu sahih midir diyor soruyor kardeşimiz bir araştırmamız lazım. Ben şahsen hadisin kaynağını bilmiyorum. Bunu bakalım, araştıralım. Ondan sonra gelecek programda bu soruyu tekrar hatırlatın sizlere bu konuda açıklamada bulunalım. Ayeti, bu buradaki sözlerin tabii ki kesinlikle İslam itikadına aykırı bir içerikte olmadığını da burada arz etmek istiyorum. Değerli kardeşim, inşallah gelecek şeyde, e, e, tabii ki Kur'an-ı Kerim okumanın sevabı var. E, bu sevap onu e, okuyarak anlayacak olduğumuzdan, anladığımızdan dolayı da yaşayacak olduğumuzdan, yaşadığımızdan dolayı da takvaya erecek olduğumuzdan dolayıdır kuru okumak etkilenmeden okumak yaşamadan okumak yaşamayı düşünmeden okumak davet etmeden okumak davet etmeyi düşünmeden okumak okumak değildir onun sevabı da olmaz illaki anlamak yaşamak anlatmak yaşatmak için öğrenmek imanı artırmak takvaya erişmek için. Cehaleti gidermek, bilgiye erişmek, imana erişmek, imani gerçekleri öğrenmek için, Allah'ı tanımak, esmasını tanımak, sıfatını tanımak için bu niyetlerle okumak ve aydınlanmak, öğrenmek, yaşamak niyetiyle okumak lazım. Bu okuyuş tavsiye ediliyor, bu okuyuş emir buyuruluyor, bu okuyuş bizden isteniyor, bu okuyuşun faydası olacaktır, bu okuyuşun sevabı olacaktır. Öbür türlü, oku ama anlamak isteme alapça nazmından oku anlama gibi bir hissiyatın düşüncen olmasın Allah burada ne diyor diye merak etme hatta birileri dese ki Allah şurada şunları söylüyor gel sana bunu anlatayım dediği, dediği zaman yok kardeşim beni manası ilgilendirmiyor ben sadece lafzıyla ilgileniyorum manasını öğrenmekte de istemiyorum çünkü öğrendiğim takdirde yapmam gerekir dolayısıyla yapmayacağım şeyi niye öğreneyim kardeşim diye bir Düşünce içerisinde ise bu insan okuduğu Kur'an'dan ancak günah alır. Söylüyorum. Sevap almaz. Evet. Evet. Yeter. Bu kadar yeter. Ee... bu kardeşimizin soru daha sormuş. Yani ne diyor? O Daha soru sormayın lütfen. Beş vakit namazın her rekatında Fatiha okumanın hikmeti nedir? Ee, bir kere eee Hanefiler diyorlar ki, Kur'an'dan bir e, cüz okumak, ayet bir, en az üç ayet okumak veya Kefser Suresi büyüklüğünde bir kıraat yapmak na namazın e, farzlarındandır, şartlarındandır, farzlarındandır, rükünlerindendir. Ancak Cumhur diyor ki, Fatiha'yı okumak namazın rükünündendir. Farzı, farzıdır, şartıdır. Bunun hikmetini soruyor kardeşimiz. Bunun hikmetini anlatacağız ileride. Fatiha suresinin manasını verirken. Ama kısaca söyleyelim. Fatiha suresi Kur'an'ın özetidir. Orada Allah'ın tevhidi vardır. Orada e, şirkten uzak durmanın gerekti, gerektiği ifade edilmektedir. Orada Allah'ın isimleri sıfatları vardır. Allah'a sığınmanın gerekli olduğu anlatılır. Din gününün sahibinin Allah olduğu anlatılır. Yegane <gülüyor> e, e, kulluğun kulluk edilmesi gereken varlığın Allah olduğu, yardım dilenmesi gereken varlığın sadece Allah olduğu gerçekleri vardır doğru yola iletilme tuası vardır. Dolayısıyla <gülüyor> affedersiniz, dolayısıyla Kur'an'ın özetidir. Kulluğun özetidir. Ee, Allah'ın rızasını kazanmak isteyen her mümin o Fatiha'nın sırrına e, mazhar olmalıdır. Ee, o ayetleri en iyi şekilde öğrenmeli ve onu iç aleminde en güzel şekilde yansıtmalıdır. Dış alemine de bir fiil, bir söz olarak da onun gereğini yansıtmalıdır. Bu yüzden Fatiha Suresi çok önemlidir. O yüzden insan Fatiha Suresi'nde kulluk sözü veriyor. Tevhidi yeniliyor. Şirkten uzak kalıyor. Uzak kaldığını, kalacağını söylüyor. Allah'tan gayrilerine iltifat etmeyeceğini, onları ilah olarak tanımayacağını söylüyor. Dolayısıyla bu açıdan kulluğun sürekli olarak e, yenilenmesi, kulluğun bilincinde e, olunduğunu e, ifade edilmesi açısından Fatiha suresinin çok önemli bir yeri vardır, hikmeti vardır. Bunları da söyleyelim. Tefsir ederken de daha değişik şekilde anlatırız. Allah izin verirse. Allah hepinizden razı olsun. Vakit geç oldu. Dinlediniz. <Gülüyor> Bu arada kardeşlerimizden bazıları yoruldular, gittiler. Ama onlar geri kalan kısmını internetten izleyebilirler. Geceniz barak olsun. Allah-u Teala amellerimizi salih ameller zümresinden eylesin. Allah-u Teala... Hastalarımıza, şifa, dertlerimize deva nasip eylesin, boşlarımıza eda nasip eylesin, sıkıntısı olan kardeşlerimizin sıkıntılarını gidersin, kulluğunda bizleri de sizleri de muvaffak eylesin, niyetlerimizi salih eylesin, mekanımızı cennet eylesin, her türlü azaptan, kabir azabından, cehennem azabından cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed'i korusun. bu ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin. وصلى الله وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. <تصفيق>